Evet. Selamünaleyküm demiş kardeş. Aleykümselam. Allah sizden razı olsun. Sizden de kardeşim. Geçen gün işte çalışırken bir ayakkabının altındaki süsü fark ettim. Sakallı insana benziyordu. Fotoğrafı şu. Açtınız mı linki? Açtım. Kardeş bir link göndermiş. Hımm. Kapatalım. Ne yapmam? gerekir. Bunu İsa Aleyhisselam'ı kast ederek yapmışlar mıdır? Bu malları ben taşıyıp yerleştiriyorum. Yani muhakkak bu malın bir üreticisi vardır. Üretici firmadan hangi gayeyle neyi ifade etmek için yaptıklarını öğrenirsen daha sağlıklı olur. Eğer bu tarz kasıtlarla yaptıysalar tabii ki onların satışında çalışman caiz olmaz. Ama yok böyle bu kasıtlar yoksa öyle alelade bir şekilse tabii hüküm o zaman başka olur. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli abim, Allah bu çalışmanızı salih amellerden eylesin. Cennet kılsın. Amin. Tanıyor musunuz o arkadaşı? Her zaman yok tanımıyorum hocam. Bir soru sormuşsa zaten. Selamun aleyküm hocam. Bir sorun var. Jelatin İslam'daki hükmü nedir? Değişime uğramış mıdır? Eğer sakıncalıysa uzak durmak gerekir mi? Allah razı olsun. Bakın jelatin iki şekilde elde ediliyor. Domuzdan ve sığırda. Türkiye'deki %80 jelatin de domuzdan. Zaten ithal edilir. Yerli jelatin yoktur. Yerli var olan jelatin de en son Türk doktorların, yani bu konuyla ilgilenen adamlar ürettiler. O da %20'lik ihtiyacı karşılıyor. O da müşriklerin kestiği sığırlardan. Yani jelatin bu manada galibuzdanla haramı barındıran bir eşya. Yani galibuzdan değil, yani neredeyse %100'e yakın. Müslümanların zaten böyle bir Üretim yapacak teknolojileri yok. Yani jelatin içerisinde haram barındıran, haram hükmündeki bir maddedir. Ama burada asıl mesele kardeşin sorunun devamında sorduğu değişime uğramış mıdır? Yani bir cisme katılmakla, onun içerisinde, mübah olan bir cismin içerisinde kaybolmakla değişime uğramış mıdır? Yani bunun hükmü değişir mi bununla? İşte ihtilaf buradadır. Yani madde maddeye karıştığında, fermantasyon denen, kimyasal maddelerde gerçekleşen, Maddenin fermantasyonla beraber şeklinin değişmesiyle maddenin hükmünün de değişip değişmeyeceği işte bu alimler arasında ihtilaflı meselelerdendir. Neden? Elimizde kıyas yani bazı kıyas edilecek meseleler var. Birinci mesele üzümün üzümün sirkenin geçirdiği fermantasyonla beraber içkiye dönüşmesi, alkole dönüşmesi ve haram hükmünü alması. Yani bu açıkça gösteriyor ki madde değişmekle beraber hükmü de değişir. Aslı mübah da olsa harama dönüştüğü için Madde ne olur? Haram hükmünde olur. Eğer madde haramsa, şekil değiştirir, mübah bir hale dönüşülse o zaman madde ne olur? Helal hükmünü alır bu içtihara göre. Tabi burada bizim için önemli olan fıkıh kitaplarında geçen bir mesele daha var. O da sirkenin hükmüyle alakalı. Bakın sirke 3-4 yöntemle elde edilir. Bir tanesinde içki yok mu içki, alkolün. Alkolün bekletilmesiyle sirke elde edilir. Ve Hanifi mezhebi dışında Şafii Maliki ve Hanbeli mezhebine göre, üç mezhebin Cumhur'un kavliğine göre bu konuda bir hadis getiriyorlar. Ben hadisin metnini şu anda hatırlamıyorum, unuttum. Ve diyorlar ki içkiden elde edilen sirke de haramdır. Ama madde değişti. Bunu nasıl izah ediyorlar? Hanifiler diyorlar helaldir. Niye? Madde değişti, maddenin hükmü de ona göre değişti. Peki diyorlar neden haram diyoruz? Çünkü diyorlar maddenin aslı haramsa haramdan elde edilen de haramdır diyorlar. Sonucu mübahaha da dönse fermentasyonla beraber. Bu fermentasyonun yani maddenin keyfiyetinin kimyasal yapısının değişmesiyle beraber helalliğe geçmesi, e, e, haramlığa geçmesi, helalken haram bir hale geçmesine has bir hükümdür diyorlar. Yani üzümün e, alkol olmakla beraber haram oluşu Allah'ın doğrusunu bilendir. Burada şimdi bu ihtilafların hepsini cem edince farklı sonuçlar çıkar. Yani eğer öbür türlü cem ederseniz tabii ki jelatin sakınılması gereken, yenilmemesi gereken bir madde olur. Diğer içtihadı alırsanız e, sakınılması gerekli olmayan, mübah bir maddenin içerisinde kaybolan kimyasal fermentasyonla beraber değişmiş bir madde olur. Allah en doğrusunu bilendir. El halalü beyinun vel haramü beyinun. Haram bellidir, helal bellidir. Ve beynehüme umurun müştebihat. Bunlar arasında da kapalı meseleler vardır. فَمَنْ اِتَّقَ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَاِرْضِهِ Kim de bunlardan sakınırsa şüpheli şeylerden dinini ve arızını korumuştur. Dileyen dilediğiyle amel edebilir, tercih edebilir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aynısı. Selamun Aleyküm. İslamiyetütler sitesinde seminerler diye bölüm var. Böyle bir planınız var mı? Çok merak ediyorum. Allah nasip ederse böyle bir hedefimiz var. Ebu Hanzala hocanın hapisten çıkışını bekliyoruz. Hapisten çıkar çıkmaz diğer hoca arkadaşlarımız, kardeşlerimizle beraber, bütün orada ismi yazılı olan hocaların iştirakıyla beraber büyük bir salonda büyük bir davetle inşallah seminerimizi, platformumuzu duyurmaya gayret edeceğiz. Bunun müjdesini verebilirim buradan. Bu site üzerinden bizim bilmediğimiz ne gibi çalışmalar var? Bizi bilgilendirir Allah razı olsun demiş. Yani bu tarz ilmi çalışmalar yaparak ümmete E, i̇htilaflı, özellikle ihtilaflı olan, ümmet arasında ihtilaflı olan senelerdir tartışılan okul, oy, askerlik, mahkeme gibi meselelerde hak olan mezhepleri, muhaliflerin hükümlerini teker teker açıklayarak ta ki ümmetin e, sağlam olan akidesini e, istişareyle, ilmi istişareyle beraber belirleyip artık Müslümanlar arasındaki bu tarz ilmi ihtilafların önünü kesmek amaç, gaye, hedef budur. Zaten gayemiz bölümünde de bunlar yazını diye biliyorum. Daha site tamamlanmadı. Tamamlanma gayret ediliyor. Çok eksiği var. Yakın zamanda yeni çalışmalar doğruya konulacak bu tartışılan konularla alakalı. İlk konular usulü fıkıh konularıydı. Orada yaptığımız çalışmalarımızı da islamdaveti.com'dan inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Sabah namazına bazen kalkıyorum. Kalkamadığımda kendimden çok utanıyorum. Öyle namazında sabah namazını kaza kıldığımda çok küçüldüğümü hissediyorum. Namazda Rabbime dua ettiğimde çok utanıyorum. Nasıl düzeltebilirim? Nasıl sürekli kılabilirim? Ben söylüyorum sabah namazına imanla kalkınır. Abdeste sıra farz mıdır? Sıra farzdır. Alimler sırayı terk edenin abdesti bozulmuştur diyorlar. Ama bir şey unuttuysa sünnette olduğu için, hadis olduğu için o unuttuğu azayı yıkar. Yani mesela siz abdest aldınız, kafanızı mesletmeyi unuttunuz, ayakları yıkadınız çıktınız sonra aklınıza geldi mesletmediniz. Yeniden abdest almazsınız gider başınıza meselersiniz bu sizin için yeterli olur. Sünnet diye bildiklerimiz farz mıdır? Neyi kastettiğini anlamadım yani abdestteki sünnet diye bildiklerimizi kast ediyorsanız sünnet, sünnet hükmündedir farz olmaz. Kafirlerden selam almak veya vermek cezmidi bunu defalarla izah ettik meselde ihtilaf vardır Allah'ın doğrusunu bilendir. Siteye bakarsanız uzun uzadığı alimlerin kabilleri nakilleri var. Hısnır Müslim'de kafirin selamını ve aleyküm diye alınız diyor. Fakat bu konuda farklı görüşler var. Doğru olan hangisidir? Hısnır Müslim bir müellifin topladığı fıkıh kitabı tarzında bir çalışmadır, teliftir. O öyle başlık açmış. O kendi fıkhını ortaya koymuş. Başka alimlerin başka fıkıhları var. Orada ehli kitaptan selam almak. Yani onlara aleyküm diye karşılık vermek var. Bunun müşriklerine kapsadığı bir içtihat, ihtilaf Allah'ın doğrusunu bilendir. Hocam çocuk kaç yaşından sonra Blue yaşına girer. Allah razı olsun. Yani çocuk, erkek çocuğu için ihtilam olduğunda veya avret bölgesinde kıllar bittiği zaman, kız çocuğu için de ilk adet olduğu zamandır. Bu herkese, her mekana göre, fıtrata göre bunlar değişir yani. Evlilik ile okumamız gereken önerebileceğiniz kitap var mı? Vallahi piyasada birkaç tane evlilikle alakalı kitaplar var da içinde ne kadar sağlıklı bilgiler var bilmiyorum. Biraz böyle saçmalıklar da var. Batılılardan aldıkları için yok işte hep çiçek alın götürün bilmem ne yapın falan. Kılıbık yapacaklar İslam ümmetine. Bilmiyorum yani o konuda farklı bir şey. Devlet nikahı yapmanın hükmü nedir? Bu konuyu da sitede uzun uzadı anlattım. Beni mazur görün İnşallah oraya bakıp öğrenebilirsiniz. Biriyle karşılaştığımızda ona üç kere sarılmak bidat mıdır? Sünnet diye yaparsam bidat olur da o Türklerin örfü olmuş. Yani bu kasıtla yapıldığında mübahişlerdendir. Selamun Aleyküm hocam. Emir nasıl seçilir anlatır mısınız? Yaşadığınız örgüde Müslüman yoksa nasıl olur? Yani emirliğin şartları var, imamiyetin şartları. bunda da sitede fetvada uzun uzadıya açıkladım. Yedi tane şartı var. Beş tanesine icma edilmiş, iki tanesine ihtilaf edilmiş. O ihtilaf edilenleri de, o diğer icma edilenleri de delilleriyle zikrettim. Oraya bakarsanız sevinirim inşallah. Ne olur mu? Kadından şifacı olur mu? Doktor. Yani kadından şifacı olur mu? Kastı ruh yiyece herhalde. Kadından ruh olmaz. Yani kastın olsa, doktorluk falan başka şeylerse onlar ayrı meseleler de. Eğer rukiye ise kadınlar rukiyeci olmaz. Yani caiz değil. Birçok sebepten ötürü. Yani onu da izah edeyim. Kadınlar hasta olurlar ayın belli günleri. Kur'an okuyamazlar, ibadet yapamazlar. O günler zayıftırlar. Rukiye yapan kimsenin de şeytanlardan kendini iyi koruması gerekir. Kaldı ki kadın bir erkeği okuyamaz, tedavi edemez zaten. Haramdır, caiz değildir. Esselamu aleyküm hocam demiş. Bir sorum daha var. Kafirlerin okuduğu ezanları tekrarlamak doğru mudur? Abinin sorusu. Yani Allah'ın doğrusunu bilendir. İslam'ın şiarını yüceltmek babından e, ben e, tekrar edilmesinin güzel olacağı kanaatindeyim. Ama aslen müşriklerin okudukları ezan tabii ki muteber bizim için bir ezan değildir. Müslümanlar kendi ezanlarını okumak zorundalar imkanlarını nispetince. Bitti mi? Tamam inşallah. Bana razı olsun.